...Firavun Ramses'in kızı Arisis'in hayat hikayesini... ...en az benim kadar biliyorsun. Evet biliyorum. Bu hikayenin Kahire'nin özellikle kenar mahallelerinde... ...bin şekle sokulduğunu da biliyorsun. İster bin şekle sokulsun... ...ister iki bin. Hikayenin sonu hep aynı. Ama trajik bir son. Londra'dan buraya Arisis'in saçma hikayelerini dinlemek için gelmedim. Esas konuya girsen iyi olur. Haklısın. Seni Londra'dan acil olarak çağırmamız sebebi... ...aynı döneme ait başka bir hikaye. Hikayeye göre Arisis ölünce... Firavun Arisis'in büyücüsü Kefra ve 12 adamını Mısır'dan uzak bir yerde diri diri toprağa gömdürmüş. Kefra ve 12 adamını toprağa gömenlerin tümü Mısır'a döndüklerinde Firavun'un askerleri tarafından öldürülmüş. Mısırlı antikacıların eşyalarını satabilmek amacıyla uydurduğu saçmalık. Dur dur dur dur hikayemiz bitmedi. Başka bir hikayede ise büyücü Kefra'yı gömen kölelerden birinin Mısır'a dönmediği ve kaçarak izini kaybettirdiği söyleniyor. Hem yorgun hem de uykusuzum lütfen konuya girelim. Pekala. Antalya yakınlarındaki antik tiyatronun yapı şeklini incelerken temeldeki taşlardan birisi ilgimi çekti. Taşı temizledim sonunda inanılmayacak bir şey ortaya çıktı. Mısır dönemine ait hieroglif bir yazı. İmkansız. İmkansız mı? <gülüyor> Bak bu resim bulduğum taşa ait. Üzerindeki yazıları okur musunuz lütfen? Peki, yani, peki. Yani. Tanrı Aris'is gökyüzüne çıkınca ha? Firavun onu lanetledi ve büyücüsü Kefra'yı... Ha yok, lanetledi ve büyücüsü Kefreyi. Hepsi bu kadar. Ya ya ya hepsi bu kadar değil. Antik tiyatronun yapımında kullanılan taşların Şeytan Tepesi denilen yerden getirildiği tespit edildi. ...yaptığım araştırmalar sonunda da... ...bu taşın yarısını da... ...Şeytan Tepesi yakınındaki bir köy caminin... ...duvarında buldum. İşte bu da... ...ikinci resim. İkinci taşın resmi... ...ikisini birlikte okur lütfen? Tanrı Arisis... ...gökyüzüne çıkınca... ...Feravun evet. onu lanetledi... ...ve büyücüsü Kefra'yı... ...on iki rahibiyle... ...yeniden doğacakları güne kadar toprağa gömdü. Bitti mi? Yazıyı soruyorsan evet... Bu yazılar efsanenin gerçek olduğunu kanıtlıyor. Heyecanlı çok yanmıyorum. Ama bulduğum bu taşlar efsanenin gerçek olduğunu ispatlamaz. Neden? Bunun çeşitli nedenleri var. En önemlisi sadece bir efsane olarak taşa yazılmış olabilir. Olsun. Bir an için efsanenin gerçek olduğunu düşünsek bile Kefran'ın şeytan tepesinde gömülü olduğunu söyleyebiliriz Çünkü bu taşların başka bir bölgeden getirilme olasılığı da var. Mezar şeytan tepesinde olmasa bile oldukça yakınında. Benim bunların hepsi varsayım bu kafilenin binlerce kilometrelik düşman toprağından görünmeden geçmesi mümkün değil. Ya deniz yoluyla geldilerse? Dersine iyi çalışmışsın ama sınıfta kaldım. İşte işte burada bak bak şu kitaba bak, şu kitaba, bak. <gülüyor> bu kitap Anadolu efsaneleri üzerine yazılmış. Şeytan tepesinde anlatan bir sürü bölüm var. Of. Dinle, dinle, dinle. Bak şimdi şu bölüm oldukça ilginç. <gülüyor> ha, evet, ay tepsi gibi olunca... ...Şeytan Tepesi'nden iniltiler yükselmeye başlar. Taşlar yarılır, toprak kızıla boyanır. Anadolu'da buna benzer binlerce <gülüyor> öykü var. Canım bu konuda haklısın. Selçuklular, küçük çocukların kurban edildiği gizli tapınağı... ...Şeytan Tepesi'nde bulmuşlar. Ve tapınağın bütün rahipleri kafaları kesilerek cezalandırılmış. Tapınak taş ve toprakla örtülerek gizlenmiş. İşin ilginç yanı da tapınağın baş rahibi Mısırlıydı. Bu neyi kanıtlar? <gülüyor> Bu parçayı şeytan tepesinde yaptığın kazılar sırasında buldum. İşte bezi aç ve içindekine dikkatle bak. <gülüyor> Mısır dönemine ait. Evet, Mısır dönemine ait adak bıçağı bu. Sap kısmındaki yazı yok asıl. Efendimiz Karanlıklar Prensi Kefra. Ya. Bakın ya. <gülüyor> oldukça ilginç. Evet, konu oldukça ilginç. Dur canım, ben konudan bahsetmedim. Bıçak oldukça ilginç. Çünkü bu bıçağın bir eşide Aris'in mezarında bulundu. Baha biçilmez bir sanat eseri bu. <gülüyor> Pekare dostum. Şimdi benden istediğin nedir sen onu söyle. Hocam, hocam. Efendim? Size bir şey göstermek istiyorum. Önemli mi? Önemli olabilir. Bakın, şu büyük taşa dikkatle bakar mısınız? Ha, özelliği olmayan sıradan bir taş. Ne olmuş e, Yanılıyorsunuz, buna? yanılıyorsunuz. Bu arazi volkanik bir yapıya sahip. Bu nedenle çevremizde bulunan taşlar da volkanik. Ama bu taş volkanik değil. Emin misin? Uzun bir süre jeoloji okudum. Ve çeşitli araştırmalara katıldım efendim. Arkeoloji ve jeoloji. Bir koltukta iki karpuz. Evet efendim, evet. E, bu taşın başka bir yerden getirildiğine eminim. Volkanik bir arazide volkanik olmayan bir taş. Özel bir işaret olabilir. Hey! Aşağıdakiler! Kazma ve kürekleri getirin! Allah'ım ne olur beni utandırma. Bulunduğumuz yamacın her tarafını ot kaplamış. Ama taşın çevresinde bir tane bile ot yok. Yapısal değişiklik olabilir. Buranın toprağına bol miktarda... Kül karıştırılmış efendim. <Gülüyor> evet efendim kül karıştırılmış. Galiba aradığımızı bulduk Tarık. Taşın etrafını açın. Evet açın. Onu buldum. Buldum evet buldum ee, Ben sevim Bak taşın üzerinde kabartmalar var. Ee, fırçayı verin bana, fırçayı verin. Aa. Buyurun, buyurun. Aa. buyurun. Aa. Allah. Evet. Duya, dur. Allah Dur ya, bunun merye? Evet, evet, evet size söylemiştim. Aa. Kefra'nın Şeytan Tepesi'nde gömülü olduğunu söylemiştim. Aa. Taşı kenara çekin. Acele edin. Hey <gülüyor> hey. <gülüyor> hey Mezarın girişi. He? Mezarın Afiyetin girişi. Lambaları getirin. Bastığınız yere dikkat edin. Tuzak olabilir. Vay canına. Şu figürlere bakın. Muhteşem bir şey. Şaheser. Vay, garip. Garip. Vallahi garip olan garip. nedir? Duvardaki figürler. Bu, bu tür figürler genellikle Firavun mezarlarında saray Erkan mezarlarında bulunur. Firavun tarafından cezalandırılan hainlerin ise siyaha boyan. Figürler Kefra'nın adamları tarafından yapılmış olabilir. Belki ama duvardaki yazılar biraz değişik okursan bana hak vereceksin. Hadi oku, evet, okuyorum okuyorum bir dakika. Ben Evren'in efendisi, Güneş'in oğlu, Mısır'ın hakimi onları karanlığa mahkum ettim. <gülüyor> Gökle toprak birleşinceye kadar yan yana yatacaklar. Vay, vay, vay, vay. Bu, bu alışılmamış bir yazı bu. bu evet bu, bu, bu. Yama ölünün yaşamından hiç bahsedilmemiş, Ölünün değil, ölülerin yaşamından hiç bahsedilmemişti. Kaldırsan yazıda çoğul ifadesi var. He? Olabilir. Kefranın 12 adamıyla beraber gümüldüğünü unutma. Karşı duvara bakar mısınız? Ah. Ha, evet. ha, tamamen siyah boyamış. Neyse, neyse, burayı daha sonra inceleriz. Şimdi mezar odalarını bulalım. Ne tuzak? Ne de zamansız ziyaretçiler için tertiba. Hmm. Normal bir mezar gibi burası. Fazla imser olma. İşte salon. Ve girişteki yazıların açıklaması. İki ayrı mezar odası. Birisinin girişi hieroglif yazıyla süslenmiş. Öteki ise tamamen siyaha boyanmış. Onları uykusundan uyandıranlar cehennemi yaşayacaklar. Evrene kötülük, doğumu atacaklar. Davetsiz misafirleri korkutmak için yazılmış gerçek dışı sözler. Hmm. Biz dönmek istiyoruz. Dönmek mi neden? Dokuyoruz. Ha sakın <gülüyor> Bu mezarların ötekilerden bir farkı yok. Sizinle yaptığımız anlaşma mezarları bulana kadardı. Mezarlar bulunduğuna <gülüyor> göre anlaşma da bitti. Paramızı verin. Biz dönmek istiyoruz. Pekala. Mezar girişleri açıldıktan sonra paranızı alıp gidebilirsiniz. Mezarların <gülüyor> açılmasını bekleyelim. Aa Beni dinleyin. <gülüyor> mezarların girişini açmamıza yardım ederseniz... ...anlaştığımız paranın iki katını alırsınız. Ya Alacağınıza emin olabilirsiniz. Tamam. Anlaştık. Güzel. Önce mezarın kapısını... ...sonra da kapıyı açarak... Efendim, ...gizli kilit mekanizmasını bulun. Hadi işte, o kadar. <gülüyor> Bu mezarların kapısı yoktur. Tamamen duvar örülmüş hemsem. Evet efendim. Hmm. Tek parça yıkmamız gerekecek. Evet. Yok, yok Yıkarsak yazılara zarar veririz. Başka ha. çaremiz yok. Başka çaremiz yok ama yazılara zarar vermemeye özen gösteririz. İşçiler siyah duvarı yıksın. Biz de bunu. Ya. Hadi herkes iş başına. Evet. Fenerleri yukarıya kaldırın. Ve ee, burda ne heykel ne de mücevherat. Allah Allah sadece lahit. Yoksun birinin mezarına benziyor burası. <gülüyor> aman Allah. Aa, bak, bu bu mümkün değil. Ne oldu? Bak, ne oldu? 40 yıl düşünseni aklıma gelmezdi. Ya, çocuklar bu. bu... Bu mezar kimin biliyor musunuz? Yo, hayır. Baş taraftaki yazıyı oku. Bir dakika. Sisira. Yaman bu ismi anımsamıyorum. <gülüyor> devam devam. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ayak ucundaki kitabı mi okuyayım? Evet. O karanlık güçleriyle tüm Mısır halkına utanç getirdi. Onun soyundan gelenler ve gelecek olanlar bu utançla yaşamaya mahkum edildiler. Ben evrenin efendisi, Güneş'in oğlu, Mısır'ın hakimi. Hı hı. Onun adını yasaklıyorum. Hı hı. Allah Allah. Hala gün mezar olduğunu anlayamadım. Bir <gülüyor> abun tarafından lanetlenenlerin adı ters yazılırdı. Ters mi yazılırdı? Ya. Sisira Arisis. Ya, Arisis. <gülüyor> evet, Arisis. Bu hmm. Arisis'in peki Mısır'da bulunan kimin mezarıydı? Baş Nedime'sinin. Yok canım bu mümkün değil. Mısır kraliçeleri öldüğü zaman... ...Baş Nedime'siyle beraber gömülürdü. Arisis'in mezarındaysa sadece bir mumya vardı. Mezarı bulan arkeologlar... ...Nedime'nin kaçarak kurtulduğunu söylediler. Firavun sadece... Mezara Nedim'i koyarak tüm Mısır halkını kandırdı. Ya. Aslında sadece Mısır halkını değil... ...Arkeologları da kandırdı. <gülüyor> Bu sadece varsayım. <gülüyor> hayır dostum, hayır gerçek. Hepiniz bilirsiniz Mısır'da ölenler şahsi eşyalarıyla gömülürler. Mısır'daki mezarda Arisis'in bütün şahsi eşyaları bulundu. Bulunmayan tek eşya Arisis'in kraliçelik mührünü taşıyan yücüktü. Ah. Ha! <gülüyor> i̇şte Arisis'in kralınçilik mührünü taşıyan gözük. Ha! İnanılmaz bir şey. İnanılmaz. İnanılmaz. Ha, top, top. Demek Kefra'nın mezarını ararken Arisis'in mezarını <gülüyor> Evet efendim. Kefra'nın mezarını ararken Arisis'in mezarını bulduk. Hasan Bey. Efendim. Mezarın girişine ikinci bir duvar örülmüş. Murç ve çekişle delmemiz mümkün değil. Levye ve balyoz kullanın. Emredersiniz. Levye ve balyoz kullanmamızı söylediler. Şu işi bir an önce bitirelim. Burası beni korkutuyor. Neden? Çevrede yaşayanlar burası için garip şeyler anlatıyorlar. Nasıl şeyler? şeytanın dağın içinde olduğunu söylüyorlar bu nedenle şeytan tepesine ne gelen varmış ne de yaklaşan koca karı masalı dağın çevresinde yığınla köy yüzlerce işsiz insan varken bizi neden getirdiler ben alacağım paraya bakarım burada gerçekten şeytan varsa o bizden korksun tamam tamam çıkmak üzere aman dikkat edin üzerinize düşmesin Uçularına tutun ha? Yavaş ayaklarınıza dikkat edin Çok ağır Tamam bırakın İçerisi zifir gibi karanlık Lambaları içeriye tutun Burası çok pis kokuyor Mis gibi mi kokacaktı Gevezeliği bırakın etrafı araştıralım Mücevher varsa diğerleri gelmeden alırız Şuraya bakın Vay canına sanki toplantı yapıyorlar Ölülerin toplantısı On üç kişi Birisi tahtta On ikisi bağdaş kurmuş yerde oturuyor Aradan asırlar geçmesine rağmen hala çürümemişler Ölü olduklarını bilmesem yaşadıklarına yemin ederim Siz ölüleri seyredin ben tahtta oturanın boynundaki mücevheri alacağım Sen onu al biz de diğerlerini toplayalım Biraz acele edin diğerleri gelmeden etrafı temizleyelim Hayatımda bu kadar güzel mücevher görmedim Gözleri açıldı yemin ederim gözleri açıldı Saçmalama boynundaki mücevher al çabuk ol yaşıyor yemin ederim yaşıyor sana saçmalama dedim aman allahım hepsi hepsi ayağa kalktı ölüler dirildi canlı seven kaçsın canlı seven kaçsın diyor Yudumdu yudumdu. Hey! Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Allah kahretsin! Mezarı girişine dinamit koymuşlar. Yama işçilerde dinamit yoktu. Eğer dinamit yoksa bu patlayan değdi. Ah. ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Toz bulutundan çıkana bakın. Ah. Bu da kim? Kefra! Keframı, Gecelerin efendisi! Ah! Ah! Harises'in büyücüsü! Kehanet! Kehanet gerçekleşti! Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Arkeolog Hasan Uçkar'ın evini arıyorum. Hasan Bey burada oturuyor ama kendileri evde değil. Ee, ne zaman geleceği hakkında bir bilginiz var mı? Hayır efendim. Babam yaklaşık altı ay önce uzak bir yerde kazı yapmak için evden ayrıldı. Ne zaman döneceği hakkında açıklama yapmadı? <gülüyor> özür dilerim. Kendimi tanıtmayı unuttum. Adım Murat Kartal. Akıl ve sinir hastalıkları hastanesinde doktor olarak görev yapıyorum. Meral Uçkar. Arkeolog Hasan Bey'in kızıyım. Tanıştığımıza sevindim. Belki siz bana yardımcı olabilirsiniz. Aa, tabii. içeri buyurun. Teşekkür ederim. Çay içer misiniz? Zahmet etmeyin. Hemen konuya girmek istiyorum. Sizi dinliyorum. Dört ay önce Antalya'dan bilincini yitirmiş bir hasta getirdiler. Kim olduğunu hatırlamıyordu. Söyledikleri ise bize göre anlamsız şeylerdi. Babanızın adını da bu anlamsız sözleri sırasında öğrendik. Ya adresini? Adresini üniversiteden öğrendim. Acaba anlamsız dediğiniz şeyler nelerdi? Bunları hatırlamam mümkün değil. Ama bir kelimeyi devamlı şekilde söylüyorum. Hangi kelimeyi? Kefre. Kefre. Anlamsız bir kelime. Ama onun için özel bir anlamı olabilir. Onu buldukları zaman elinde bu yüzük varmış. Aa, i̇lk defa görüyorum. Bu da hastanın resmi. İyi çekildiğini söyleyemem. Aa, bu resim babamın öğrencisi Cemil Yaprağa ait. O da babamla beraber kazıya gitmişti. Nerede kazı yaptıklarını biliyor musunuz? Hayır ama bunu öğrenebiliriz. Nasıl? Benimle gelin. Babam dağınık birisidir. Ama bilgisayar sayesinde notlarını düzgün tutuyor. Bir iki saniye sonra istediğimiz her şeyi öğreniriz. İnşallah. Notlara girmemiz imkansız. Neden? Giriş şifresini değiştirmiş... Giriş şifresini devamlı değiştirir mi? Hayır, ilk defa oluyor. Bunun nedeni başkalarının öğrenmesini istemediği bilgiler olabilir. Merhaba doktor. Belki zamanı değil ama bazı şeyleri açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Siz kimsiniz? Cinayet masasından başkomiser Vedat. Konuşacak halde değilim. Olabilir ama siz konuşmak zorundasınız. Neden? Hastalarınızdan birisi servis hemşiresini öldürerek intihar etti. Konuşmanız için yeterli değil mi? Neyin yeterli olacağına ben karar veririm. Haklısınız. Ama karar vermeniz için 10 saniyeniz var. Bu bir tehdit mi? İstediğiniz gibi kabul edebilirsiniz. Beni korkutamazsınız. Saçmalama. İçeride boğazına şırınga saplanmış bir kadınla kendini pencere demirlerine asmış bir adam var. Bunun nedenini birisi açıklamak zorunda. O hastanın hemşireyi öldürmesi mümkün değil. Emin misin? Evet. Çünkü başına vurulan darbe yüzünden iki gözü de kör olmuş. Giriş kapısının kaç anahtarı var? İki. Birisi bende, diğeri de öldürülen hemşirede. Anahtarlardan birisi sizde, diğeri de öldürülen hemşirede. Hemşire kendisinde bulunan anahtarla kapıyı içeriden kilitlemiş. İkinci anahtar, ikinci anahtar sizde ise. Cinayeti işleyen kişi ya da kişiler içeriye nasıl girdi? Yanlış anlamayın sizi suçlamıyorum ama her ihtimali değerlendirmek zorundayız. Affedersiniz bir soru sorabilir miyim? Elbette. İçeriye girdiğiniz zaman hemşirenin anahtarı neredeydi? Kilidin üzerinde. O kilitlerin bir özelliği var. Üzerinde anahtar bırakılmışsa öbür anahtarlar ne açabilirsiniz ne de kapatabilirsiniz. Sahi mi? Evet. Deneyin. Evet, doğru söylemişsiniz. Gidebilir miyim? Evet. Anahtarları unuttunuz. Sizde kalsın. Cemil lehmerinin öldürülmesi her şeyi karıştırdı. Bu karışıklığı çözebilmemiz için babanızı bulmamız gerekiyor. Umarım buluruz. Bilgisayarın giriş şifresini çözerseniz babanızın nerede olduğunu öğreniriz. <gülüyor> Eve hırsız girmiş. Her tarafı dağıtmış. Aa, çekmecedeki mücevherleri almamışlar. Gümüş takımlar da yerinde. Hırsız girdiğini sanmıyorum. Galiba arama yapmışlar. Polis mi? Hayır. Lanet olsun. Dört saat oldu. Hala giriş şifresini bulamadık. Bulmamız lazım. Bildiğim bütün kelimeleri denedim. Denemediğin sadece bir kelime kaldı. Hangisi? Kefra. Evet, evet, yaşasın. Bilgisayar şifreyi onayladı. Bilgiler ekrana gelmek üzere. Evet. Öğrenci notları, çalışma programı, arkeolojik kazılar, Antalya araştırmaları, müzeler müdürlüğü yazışmaları. Dur, dur. Geri al. Hangisine? Antalya araştırmalarına. Tamam. Antalya'daki çalışmalarım sırasında arkeoloji dünyasını yerinden oynatacak çok önemli bilgiler buldum. Ama bazı arkeologlar hala buna inanmak istemiyorlar. Bulduğum taş yazmalar, Arises'in büyücüsü Kefra'nın Antalya yakınlarındaki şeytan tepesinde gömülü olduğunu gösteriyordu. Kefra'ya ait mezarın Mısır'daki kazılarda bulunmamış olması da taş yazmalardaki bilgileri doğruluyor. Kefra'nın mezarını bularak bunu ispat edeceğim. Burada taş yazmalarla ilgili resimler olacaktı. Baksana. Evet yanılmamışım. Bunların ne olduğunu söyleyecek birisini tanıyorum Hemen gidelim Gece yarısı olmak üzere çok geciktim Sen, sen oluyorsun Hemen dışarı çıkmalıyım Aman tanrım, Sanki kıyamet kopuyorsun Nereden çıktı Defol Galiba saldıracak. Lanet hayvan Hala peşimi bırakmadı Kapının önündeki bu Garip kılıklı adam da kim Sen de kimsin Gecelerin efendisi Burada ne arıyorsun Seni Ne istiyorsun Ben kimseden bir şey istemem Sadece alırım Allah'ın belası gel al bakalım <gülüyor> Koşacak halim kalmadı Aa! Sorularınız biraz mantıklı olsun. Kurt adam sadece masallarda var. Merhaba doktor ne güzel tesadüf. Merhaba. Gezintiye mi çıktınız? Hayır. Kütüphanede birisiyle görüşecektik. Gecenin bu saatinde? Evet. Profesör Yakup genellikle bu saatlerde kütüphanede bulunuyormuş. Profesörün bu saatlerde kütüphanede bulunduğunu size kim söyledi? Ben söyledim. Siz de kimsiniz? Meral Üçkar. Soyadınızı sanki bir yerden hatırlıyorum. Arkeolog Hasan Uçkarın kızıyım. Aa, babanızın adını çok duydum. Profesöre neden geldiğinizi sorabilir miyim? Elbette. Arkeolojik kaza hakkında bilgi alacaktık. Bilgi alabileceğinizi sanmıyorum. Neden? Yaklaşık bir saat önce profesör öldürülmüş. <gülüyor> Kim öldürmüş? Henüz bilmiyoruz. İnsan da olabilir, hayvan da. Anlayamadım. Vücudu tamamen parçalanmış. Korkunç bir son. Evet. Onu neyin parçaladığını ancak otopsiden sonra öğrenebileceğiz. Buradan gitmek istiyorum. Ben de. İçimden bir ses tekrar karşılaşacağımızı söylüyor. Hayret. Motor çalışmaya başladı. Araba delirdi. da benim gibi, gece gezintisine çıkmış, elbiseleri de garip, sanki eski çağdan kalma, hayret kayboldu, hayal mi gördüm, aman Allah'ım dev gibi bir kurt, saldırmaya hazırlanıyor yaklaş biraz daha, tamam. Allah'ın belası hayvan, defol! Lanet hayvan hala peşimde Caddeye çıkabilirsem kurtulurum Doktor Murat. Hayır o da Gece koşuşturma mı çıktınız? Yo, hayır gölgemi yakalamaya çalışıyordum. Eşimden gelen kurt köpeğini gördünüz mü? Kurt köpeğini. Evet. Hayır görmedim. Neden sordunuz? Bir kurt köpeği neredeyse beni parçalayacaktı. Herhalde hayal gördüm. Hayır gördüğüm şey hayal değildi. Çok çalışıyorsunuz. Biraz dinlenin. Saçmalama. Hayal görecek kadar ne yoruldum ne de bunadım İsterseniz sizi evinize bırakabiliriz. Teşekkür ederim. Önce tabancamı bulmam gerekiyor. İyi geceler Meral Hanım. İyi geceler. Her nedense umulmadık yerlerde karşılaşıyoruz. Evet. Komiserim yardımınıza ihtiyacımız var. Hangi konuda? Meral Hanım'ın babası kayıp. Siz yardım ederseniz belki bulabiliriz. Babanız ne zaman kayboldu? Tam olarak bilmiyorum. Altı ay önce arkeolojik kazı için ayrıldı. Ama hala dönmedi. Babanız çocuk değil, döneceğine eminim. Çocuk olmadığını ben de biliyorum. Ama babam beni aramayı hiç ihmal etmezdi. Kazı yerini biliyor musunuz? Yok kazı yeri belli değil. İşiniz zor. Elimizde bazı belgeler var. Belgelerinizi görebilir miyim? Tabi. Babamın son notları. Antalya yakınlarındaki şeytan ile ilgili. Ama Antalya polisi babamın şeytan tepesinde bulunmadığını bildirdi. Arabanın iç ışığını yakar mısınız? Teşekkür ederim. Bu yüzük Mısır dönemine ait. Kaş kısmında kral ya da kraliçenin armasını taşıyan mühür, halka kısmında ise bu mühür kralı temsil eder yazısı var. İki tane de resim var. Bu resimlerdeki yazılarla yüzüğün üzerindeki yazılar aynı karakterdi. Tanrı Harisis gökyüzüne çıkınca Firavun onu lanetledi ve büyücüsü Kefra'yı 12 rahibiyle yeniden doğacakları güne kadar toprağa gördü. Bizimle alay mı ediyorsunuz? Hayır. Ben Güzel Sanatlar Akademisi Arkeoloji Bölümü mezunuyum. Uzmanlığımı da Mısır uygarlıkları üzerine yaptım. Ama mezar kazmaktan hoşlanmadığım için polis oldum. <gülüyor> İlginç bir karar. Bu bıçağın da ilginizi çekeceğine eminim. Adak bıçağı. Eski Mısır döneminde Tanrı'ya adanan kurbanların kalpleri bu ve buna benzer bıçaklarla çıkartılırdı. Değişik bir kurban şekli Evet efsaneye göre kefra denilen şeytan küçük çocukların kalplerini çıkartarak Aris ise ikram ediyormuş Vahşet Anlattıklarım efsaneye dayanıyor bunların tamamen doğru olduğunu hiç kimse söyleyemez Dün gazete okudunuz mu? Yok işlerim çokluğu nedeniyle okumaya fırsat bulamadım Dünkü gazetelerin tamamında Antalya'da kaybolan küçük çocuklarla ilgili haberler vardı Sadece Antalya'da değil her yerde çocuklar kayboluyor Antalya'da kaybolan çocukların bir özelliği var Yaşları beş ile on arasında değişen on iki çocuk iki günde kaybolmuş. Elinizdeki belgelerle kaybolan çocuklar arasındaki bağı açıklar mısınız? Biraz düşünün. Kefre efsanede bahsedildiği gibi yeniden doğma gücüne sahipse ve bunu da başardıysa kurban edilecek çocuklara ihtiyacı var. Saçma. Belki. Ama dünyada çözümleyemediğimiz ve saçma diye nitelendirdiğimiz binlerce olay var. Efsane diye açıkladığınız kefre olayı da bunlardan birisi olabilir. Mesela sizi kovalayan kurt köpeği. Sizi kovaladığını söylediniz ama biz onu görmedik. Sizi görünce kaçmış olabilir. Profesör Yakup'un parçalanarak öldürüldüğünü söylediniz. Sizi kovalayan kurt köpeğiyle profesörü parçalayan aynı köpek olamaz mı? Baş bir varsayım. Ben öyle düşünmüyorum. Kefra bizi engellemeye çalışıyor. Bu bir tahmin mi? Hayır. Öldürülen ve öldürülmek istenenlere dikkat edecek olursak bunun tahmin olmadığını anlarsınız. Hala anlayamadım. Cemil aklını oynattıktan sonra İstanbul'a getirildi. Elinde Mısır dönemine ait olduğunu söylediğiniz yüzük vardı. Cemil öldürüldü. Biz bu konu hakkında Profesör Yakup'tan bilgi almaya giderken o da öldürüldü. Sizi engellemeye çalışıyorsa neden sizi değil de başkalarını öldürüyor? Belki de sırrının çözülmesini istemiyor. Meral haklı. Tahminime göre üçüncü hedefi sizdiniz. Ama bizim ortaya çıkmamız işini engelledi. Hayal dünyanız oldukça geniş. Üçünüzün de ortak bir özelliği var. Üçünüz de arkeologsunuz. ...ve üçünüz de Mısır uygarlıkları üzerine tez hazırlamışsınız. Başka bir arkeoloğa gitmeye karar verirsek... ...onun da öldürüleceğine eminim. Galiba bu adam aklımızdan geçenleri okuyor. Saçmalamayın. Saçmalamıyoruz. Bana göre saçmalıyorsunuz. Bir köpek tarafından kovalandım diye size inanmamın beklemeyin. İnanmak zorundasınız. Size inanmam için daha kuvvetli delilleriniz olması gerekiyor. Komserim, kartımı alın. Belki fikrinizi değiştirirsiniz. İyi geceler. Otopsi raporu okumaktan nefret ediyorum. Bulguları anlatırsanız sevinirim. Hemşirenin boynuna saplanmış olan şırıngada bol miktarda uyuşturucu bulundu. Özetleyecek olursak hemşire uyuşturucudan ölmüş. Aman tanrım. Korkunç bir şey. Hayatımda böylesine vahşet görmedim. Bunu yapan insan olamaz. İnsan mı? Hayır komiserim. Bunu yapan insan değil. Emin misiniz? Evet. Evet. Kol ve bacaklarında gördüğünüz yaralar keskin diş izleri. Aynı izler maktulün boyun kısmında da var. Göğüs kısmı ise tamamen parçalanmış. Sanki kalbini çıkartmaya çalışmış. Bu bulguları çeşitli aletlerle bir insan da yapabilir. Haklısınız. Ama bazı bulguları insanların yapması mümkün değil. Birincisi diş izlerinin bulunduğu yerlerdeki hayvan salyası. İkincisi yaraların içinde ve çevresinde bulunan kıllar. Hayvan hakkında bilginiz var mı? Kurt... Şehrin ortasında vahşi bir kurt. Söylediklerine kendin inanıyor musun? Kurdun şehrin ortasına nasıl geldiğini bilmiyorum. Ama bildiğim ve emin olduğum tek şey Profesör Yakup vahşi bir kurt tarafından öldürülmüş. <Gülüyor> Gece yarısı olmasına rağmen dükkanlar hala açık. Dün gece sokakta gördüğüm garip kılıklı adam. Kayboldu. Sanki yer yarıldı içine girdi. İçimden bir ses o adamın beni takip ettiğini söylüyor. Yakalarsam amacının ne olduğunu öğrenirim. İki kurt köpeği... Lanet olası çok hızlı koşuyor. Saklanacak bir yer bulmalıyım. Ben dişlerini boynumdan uzak tutmalıyım. Silahımı çıkartabilirsem işi biter. Tamam, şimdi gülümü görürsün. Vatanım... Ben Beni öldürecek. de kalmasaydı hayal gördüğüme yemin edebilirdim. Hadi. Hadi aç şu telefonu. Aç artık. Alo? Alo Murat Bey. Evet benim. Benim. Size yardım etmeye karar verdim. Tamam. Tamam saat dörtte terminalde buluşuruz. Hayır hayır. Bize gerekli olan malzemeleri Antalya'dan alırız. İyi geceler. Taksi bulamadım. Terminal taksi dolu. Evet taksi dolu ama şeytan tepesine gidecek taksi yok. Neden? Nedeni oldukça basit. Korku. Nasıl gideceğimiz hakkında bilgisi olan var mı? Hayır. Aa, affedersiniz. İstemeden konuşmalarınızı duydum. Size yardım edebilirim. Nasıl? Eski bir arabam var. İstediğim fiyatı verirseniz daha altındaki köye kadar götürürüm. Para önemli değil. Pekala. Arabam terminalin dışında. Valizlerimizi alalım. Bir Antalyalı olmadığınız anlaşılıyor. Antalyalı olsaydınız taksilerin şeytan tepesine gitmediğini bilirdiniz. Antalyalı değiliz. E tatile mi çıktınız? Hayır bir arkeolog grubunu aramaya geldik. Ee, kaybolan grubu mu? Evet. Bulabileceğinizi sanmıyor. Neden? Bugüne kadar şeytan tepesinde bir sürü insan kayboldu ama hiçbiri bulunamadı. Polis araştırma yapmadı mı? Daha karış karış aradılar. Aramalar sırasında özel aletler de kullandılar. Sonuç? Hiçbir şey bulamadılar. Ya çocuklar? Ya, kaybolan çocuklar mı? Evet. Her şey yaklaşık bir ay önce başladı. Kış olmadığı halde köye kurtlar saldırdı. O saldırının olduğu gece dört tane çocuk kayboldu. Kurtlar parçalamaz. Kurtlar parçalamış olsaydı izleri bulunurdu. Bizim köydeki olaydan bir gün sonra kurtların dağın batı tarafındaki köyde saldırdığını duyduk. Kaybolan var mı? Evet, üç tane çocuk. Oldukça garip. Garip olan sadece çocukların kaybolması değil. Dün gece dağın zirvesinde büyük bir ateş vardı. Belki köylüler yakmıştır. Efsaneler nedeniyle çevre köylerden hiç kimse o tepeye çıkmaya cesaret edemez. Kaybolan arkeologlar hakkında başka bilginiz var mı? Biraz. Kamp yerleri dağın kuzey tarafındaki derenin yanında. Çadırlar ve diğer aletleri de hala duruyor. Eşyaları polisler almadı mı? Hayır. Çadırların durduğunu söyledin. Kamp yerini sen gördün mü? Onları arayan ekibin kılavuzu bendim. Kampta ilginizi çeken bir şey gördünüz mü? Hayır. Her şey yerli yerindeydi. Hatta tencerelerdeki yemekler bile duruyordu. Köyde otel var mı? Ha, yok yok. E, nerede kalacağız? Bizde kalabilirsiniz. Yeterli ücreti ödersin. <gülüyor> Elbette. Ödeyeceğimiz ücrete yemekler daim mi? Ee, fazla yememek üzere evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz galiba adınızı sormayı unuttum. Ya, önemli değil adım Serkan. Hı, tanıştığımıza sevindim. Benim adım Vedat. Murat. Hanımefendi de Meral. Siz polissiniz. Herhalde Murat Bey de doktor. Güzel bir tahmin. Nasıl anladınız? Sizin belinizde silah var. Kabzası dışarıdan görünüyor. Sadece polislerde mi silah Doğru, var? Herkes de silah olabilir ama polislerden başkası peş peşe soru sormaz. Murat Bey'in doktor olduğunu nasıl anladınız? Dinleme aletinde. Dinleme aletinden mi? Evet. Çünkü hala boynunuzda duruyor. <gülüyor> Çok dikkatlisin. Tören için her şey hazır. Nabetteki meşaleleri yakın. Kutsal yüzük olmadan törene başlayamayız. Kutsal yüzük gece nabende olacak. Çetin. Emredim komiserim. Çevreyi kontrol edin. Bu kurt ulumaları sinirimi bozmaya başladı. Baş komiserim. Gece yarısı oldu sakın dışarı çıkmayın. Köyde gece yarısından sonra sokağa çıkma yasamlar. Hayır ama dışarısı tehlikeli olabilir. Dışarıdaki tehlikeyi içerideki tehlikeye tercih ederim. Çetin sen söylediğimi yaptın ama evden fazla uzaklaşma. Biz de yatalım. Sabah erkenden yola çıkacağız. Haklısın. Baktınız mı? Evet, gelebilirsiniz. Günaydın. Rahat uyuyabildiniz mi? Evet. Hazırsanız gidelim. Bu saatte mi? Güneş iyice yükselmeden kamp yerinde olmalıyız. Kahvaltı etmedin. Kahvaltınızı kamp yerinde yaparsınız. Çantalarınızı alın. Allah kahretsin. Ne oldu? Adak bıçağını ve Aris'in yüzüğünü almışlar. Serkan Sabaha karşı dışarıya çıktığını duydum. Beni uyandırmak için geldi. E, o almadıysa kim aldı? Meral Hanım, siz yatarken pencere açık mıydı? Hmm, tam olarak emin değilim. E, komiserim. Efendim? Akşam dışarı çıktığım zaman... ...binanın tüm camlarını kontrol ettim. Hepsi kapalıydı. Kilimde, camın pervazında... ...evet. Buralarda o itin ayak izleri var. Bıçakla yüzüğü kimin aldığını buldum. Kim almış? Bir kurt... Alay mı ediyorsun? Hayır, gerçeği söylüyorum. Hırsız, tehlikeli ve kötü niyetli bir kurt. Emin misiniz? En az adım kadar eminim. Gidelim, yolda her şeyi anlatırım. Efendim? Serkan. Efendim? Kamp yerine ne kadar kaldı? Ee, yaklaşık beş kilometre. Vedat Bey... Hı. Adak bıçağıyla Aresis'in yüzünü bir kurtun aldığını söylemiştiniz. Bu mümkün mü? Bizim için mümkün olmayan şeyler kefra için mümkün. Nasıl? Kefra ve şeytani bir güce sahip. İstedikleri kılığa rahatlıkla girebiliyorlar. Özellikle de kurt kılığına. Hükümet doktoru Profesör Yakup'un bir kurt tarafından parçalandığını söyledi. Beni de önce kovaladı sonra parçalamaya çalıştı. Meral'in yattığı odanın kilimlerinde ve camın pervazında da kurda ait ayak izleri vardı. Sizin anlayacağınız o şeytan kurbanlarına kurt kılığında saldırıyor. Amacı bizleri öldürmekse beni neden öldürmedi? Bilmiyorum belki de öldürecek zaman bulamadı. Ya da aradığını bulduğu için öldürmedi. Hepsi mümkün. Kefra ve rahiplerinin bıçak ve yüzüğü bulmak için İstanbul'a geldiklerine eminim. Ve biz de farkına varmadan onlara yardımcı olduk. Evet ama Kefra denilen şeytan yüzükle bıçağı neden bu kadar önem veriyor? Kefra'yı bulursak sorarız. Yaşamamıza izin verirse sorarsınız. Korkmayın benim kolay lokma olmadığımı biliyor. ...üçüncü defa saldırmaya cesaret edemez. Lahdin kapağını açın. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, gecelerin tanrısı... ...evrenin efendisi... Mısırın kraliçesi seni selamlıyoruz. Tören başlasın. Oh, adım atacak halim kalmadı. Benim de. Hayatımda bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Yaşlı kadınlar gibi sızlanmayın. Ayaklarım şişti. Dinlenmek istiyorum. Beş dakikalık yolumuz kaldı. Kampa ulaşınca bol bol dinlenirsiniz. Sahip... ...düşmanlar yaklaşıyor. Bırakın yaklaşsınlar. Tehlikeli olabilirler. Girişi bulamadıkları sürece tehlikeli olamazlar. Ya bulurlarsa? Buna imkan yok. Ay gökyüzüne yükselince tören sona erecek. Ve onlar kutsal mabedimizin ilk kurbanı olacaklar. <gülüyor> ah, bir ara yorgunluktan öleceğimi sandım. Çadırlar, mutfak malzemeleri, uyku tulumları her şey yerli yerinde. Yaptıkları yemek hala tencerenin içinde. Hmm, kötüye işaret. Gerçeği öğrenebilmemiz için onları muhakkak bulmalıyız. Haklısın. Aramaya başlasak iyi olacak. Malzemeleri alın. Aa, güneşin batmasına beş saat var. Biraz daha dinlenebiliriz. Güneş batmadan girişi bulmalıyız. Ekip girişi bulduysa biz de bulabiliriz araştırma ekibiyle her tarafı araştırdık ama girişe benzer bir şey bulamadık onları başka yerde aramalıyız kamptaki eşyalar olduğu gibi duruyor başka yere gitseler de eşyaları da beraber götürürlerdi çevreye dağılın ve bulduğunuz her kovuğu dikkatle inceleyin komiserim buraya gelir misiniz geliyorum ne buldun Şuna bakar mısınız? Küçük bir çocuk ayakkabısı. Fazla kullanılmamış. Evet oldukça yeni. Unutulmadığı veya atılmadığı kesin. Haklısınız efendim. Ayrıca bir grup çocuğa ait ayak iziti buldum. Nerede? İşte tam önünüzde efendim. Çocuklara ait değişik ayak izleri. Birisi tek ayakkabılı. Ayrıca büyük bir adama ait ayakkabısız ve çorapsız çıplak bir ayak izi. Taş ve diken dolu bir arazide çıplak ayak izi. Garip. İzler yukarıdaki kayalıklara gidiyor. E bakın izler sona erdi. Evet. E kayalara tırmanmış olabilirler. Yo, küçücük çocukların bu kayalara tırmanması imkansız. E kayalara tırmanmadılarsa nereye gittiler? Bilmiyorum. Burası dağın kuzey tarafı. Güneş görmediği için kayaların yüzeyini yosun kaplamış ama... Bak bak önünde durduğumuz kayanın üzerinde yosun yok. Neden acaba? E kayanın arkası boş olabilir. Ya da sıcak hava akımı. Mesela şu çalılar diğer çalıların aksine devamlı oynuyor. Yanılmamışım. Girişi bulduk. Malzemeleri alıp yukarıya gelin. Çocukları getirin. Sahip, düşmanlarımızın burada olduğunu hissediyorum. Çabuk hareket etmeliyiz. Hem bitene kadar onlar buraya gelemez Söylediklerim için beni affedin Sadece uyarmak istemiştim Tepedeki cehennem ateşini yakın Ve tanrı Marisis'in doğumunu tüm evrene Buyurun Emredersiniz Davullar çalsın Çocukları kurban taşlarına bağlayın Serkan. Efendim? Meral Hanım'ı köye götür. Köye gitmek istemiyorum. Gitmek zorundasın. İçeride bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Senin için çok tehlikeli olabilir. Ne olursa olsun sizinle kalmaya kararlıyım. İzin verirseniz ben de kalmak istiyorum. Çetin, girişin iki yanına tahrip kalıpları yerleştir. Dikkat et dışarıdan görünmesin. Emredersiniz. Attığınız her adıma dikkat edin. Tamam komiserim. Gidelim. Efsaneler doğruysa kefrayı yenmemiz çok zor olacak. İnşallah kefra da senin gibi düşünür. Neden? Kendilerine çok güvenenler çok hata yaparlar. Haklısınız ama hata insanlar içindir. Eti kemiği ve düşünme yeteneği olan herkes insandır. Girişin burası olduğuna emin misiniz? Hayır. 15 dakikadır boşuna mı yürüyoruz? Belki. Sorulara anlamsız cevaplar veriyorsunuz. Anlamlı cevap için kesin kanıt olması gerekiyor. Burası Mısır'daki girişlere benzemiyor. Duvarlarda ne hiyeroglif... ...ne de resim. Sadece yerdeki ayak izleri. Şşşt susun! Ve sessiz olmaya çalışın. Galiba içeride şenlik var. Tören davulları. Aman darım. Şuraya bakın. Saklanın. Harika bir görüntü. Sanki firavunlar döneminde yaşıyoruz. Görüntü seni aldatmasın. Kurban taşlarının üzerinde yatan çocuklar... ...iğrenç bir olayın gerçek yüzünü yansıtıyor... Garip kılıklı on iki adam ve on iki çocuk sanki aile meclisi toplanmış. Böyle aile meclisini düşman başına. Mezarım kilidini açın. Ünselkın. Üzerindeki örtüyü kaldırın. harisiz öldüğünü bilmesem yaşadığına yemin ederdim. Karşı duvara bakın. Lanet olsun. Bıçakla yüzük birer anahtarmış. Kefra denilen şeytanın neden bizim peşimizde olduğu anlaşıldı. Kefran'ın elindeki kavanozda acaba ne var? Yanılmıyorsam Aris'in kalbi. Kalbi mi? Evet. Eski Mısır'da ölen kişi mumyalanmadan önce kalbi çıkartılır ve bir kavanoza konularak mezara gömülürdü. Aa, kötü bir gelenek. Hayır dostum, gelenek değil. Sadece inanç. Mısır halkı öldükten sonra tekrar dirileceğine inanıyordu. Bu nedenle ölen kişinin hayati organları çıkartılarak ilaçlanıp kavanozlara konuluyordu. Acele etmezse garisi diriltmek için çocukları kurban edecekler. Çetin çantadaki ipi çıkart. İpin bir ucunu sağlam bir yere bağla diğer ucunu da aşağı sarkıt. Yandaki merdivenden inebiliriz. Hayır merdiven tehlikeli olabilir. İple onlara hissettirmeden arkalarına inebiliriz. İpi sarkıttım efendim. Tamam. İlk ben ineceğim. Sonra Murat ve Çetin. Serkan, sen Meral Hanım'la burada bekleyeceksin. Gambersiz düğün olmaz, ben de sizinle geleceğim. Ben de. <gülüyor> Pekala, madem istiyorsunuz gelebilirsiniz. Tanrı'nın bekçi köpekleri... ...evrene hükmetmeye hazırlanın. Sizleri toprağa gömenleri tezalandırmanız için... Tanrı size güç verecektir. Çocukların kalplerini çıkartın. Ölümlüler muhabbetin kutsallığını bozdular. Yakalayın! Aşağı atla! Ah. Ah. Ah. Bize öldürecekler! Meraktan lan onlar bizden önce ölecekler! İnanılmaz şey! Merviler işlemiyor. Koş! Koş! Onları onları öldürün! Sağa çıkmak istiyorsak onlardan daha çabuk davranmalıyız. Arkadaşlara yardım etmeliyiz. Meraklanma. Çetin başın çaresine bakar. Ya Meral Hanım? Çetin'i dinlerse sağ kalır. Kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Bu el bombasını karşıdaki sütunlara doğru atacaksın. Bomba patladığı anda Serkan çocuklara doğru koşacak. Ben de Kefra'ya. Serkan çocuklara ulaştığı anda ikinci bombayı ters tarafa atacaksın. Değişik yönlerden gelen patlama sesleri, rahipleri ve Kefra'yı şaşırtırsa onlarla kolay savaşırız. Yoksa buradan hiçbirimiz sağ çıkamayız. Ay! Koşacak halim kalmadı. Dayanmalısın. Yorgunluktan bayılmak üzereyim. Yaklaşıyorlar, gayret et. İmkansız. Artık koşamam. Pekala, pekala. Gelenleri karşılayalım. Gelin bakalım. Cehennem kaçkınları. Kolaysa gel öldür. Öldüren... Halklısın ama bizde başka hünerler de var. Meral Hanım duvardaki şu meşaleyi bana atın. Yakala. Gelin bakalım ateşten korkuyor musunuz ha? Alın bakalım alın. Şimdi şimdi sıra sende. Aman Tanrım vücudu değişiyor. Meral Hanım öteki meşaleyi al çabuk çabuk ol. Tamam. Güzel. Uydurun, çıkışını kapatın. Korkuyorum. Dediğimi yapın. Yapamam. İlanet olsun. Dediğimi yapın. Çabuk olun. Kaçmaya çalışıyor. İşte köşeye sıkıştı. Meşale üzerine doğurun dedi. Bombayı erken attı. Serkan çocukları çıkışa götür. Ateşten korkuyorlar. meşaleleri alın. Serkan. Murat. Çetin'i duydunuz, meşaleleri alın, çabuk olun! Öldürün! Hepsi öldürün! Muhabbetten sağ çıkarttın! Hepsi kurt halini aldı! Hepsi değil, Kefra değişmedi. Kefra! Adamları saldıracak olursa... ...Aris istenen bu şeytanı... ...cayır cayır yakarım! Dur. Durmamı istiyorsan adamlarını uzaklaştır! Aferin! Adamların eski haline alması hoşuma gitti. Şimdi de boynunuzdaki muskaları çıkartın. Çıkartın dedim. Ah, kayboldular. Muskaları toplayıp yakın. Hayır Murat Bey sen değil. Aptallığın yüzünden hepimiz ölecektik. Çetin sen muskaları toplayıp yak. Serkan sen de çocuklarla ilgilen. Tamam. Ötekilerle git. Ya sen? Beni düşünme. Bu cehennem kaçkınıyla görülecek bir hesabım var. Baş başa kaldık. Boynundaki kolyeyi çıkar ve bana doğru at. Ellerini de sakın oynatma. Ben, ben dedilerin efendisi. Cehennemin hakimi. Tanrı Arizis'in kölesi. Seni, seni öldüreceğim. Beni hiç kimse öldüremez. Öldüremez, öldüremez. Kendine fazla güvenme. Önce uyuyan güzel, sonra sen. Sen Tanrı Arizis'e de uyu. Mezahsını çekeceksin Ahmetin <Gülüyor> ve Tanrı Aresiz'in bekçisi Sefer olacaksın Neşale sömürsen Kaçmazsan beni parçalayacak. Yaklaşıyorum İpi yetişmeliyim Daha hızlı koşun daha hızlı koşun tam arkanızda Beni yukarıya çekmeye hazırlanın Tamam İpi yakaladım Çekin Bacağımı yakaladı Bacağımı kurtaramıyorum! Yardım edin! Ömür bemenin! Acele edin! Hadi acele edin! Sen de mi aşağı ineceksin? Hay, hay, hay. Kemal yapıp Kefran'ın boynuna geçirici! Evet! Tamam boyuna geçti! İpi çekin! Çetin! Emredin komiserim! Bana işaret fişeğini ver! Aşağı atıyorum! Yakalayın! Yakaladım! Çok sevdiğin cehennem ateşini kucaklamaya hazırlan! Çıkış az kaldı Kurtulacak mı? Şüphen mi var? Hayır Öyleyse koşmaya devam et Bu hızla dünyanın öbür ucuna kadar koşarım Çetin çocukların tamamı çıkartıldı mı? Evet efendim Ya Meral Hanım? O da Serkan Bey ile beraber çıktı İnşallah kefreyi arkalarından getirmiyorlardır. Ah, dışarıya çıktık. Kayaların arkasına geçin. Dinamitleri patlat. Sanki, Sanki korkunç bir kabustan uyandım. Kabustan uyanmadık. Kabusu yaşadık. Hala gördüklerimin gerçek olduğuna inanamıyorum. Cebimdeki kolye yaşadıklarımızın gerçek olduğunu ispatlıyor. Meral Hanım bu kolye sizin. Bir anı olarak saklayın ama sakın boynunuza takmayın. Teşekkür ederim. Gidelim. Kefra öldü mü? Öldüğünü sanıyorum ama hala yaşıyorsa tonlarca taş ve toprağın altından bir daha çıkamaz. <gülüyor> <gülüyor> Kamera stop! Selamin. Buyurun efendim. Bu sahneyi tekrar çekmek istiyorum. Kamerayı e, karşıdaki büyük kayanın üzerine yerleştirin. E, sahneyi ikinci defa çekmemiz olan haksız. Neden? Kameradaki film gitti. Yenisini takın. E, başka filmimiz kalmadı. Ha, saçmalama be. Saçmalamıyorum. Film sandığının kapağını açık bırakmışlar. Ha? Elimizdeki filmlerin hepsi yanmış. Lanet olsun. Bu filme başladığımızdan beri bütün işlerimiz ters gitti. Uğursuz film. Uğursuz mu? Evet. Yazarı ve senariste araba çarptı. Oyunculardan ikisinin ayağı kırıldı. Birisinin üzerine dekor yıkıldı. Işıkçı elektrik çarptı. Benim sarabam devrildi. Aptalca bir düşünce. Dikkatli olmayan herkesin başına aynı kazalar gelebilir. Her şeyi toparlayın. 2 saat sonra hareket edeceğiz. Önünüzde çukur var. <gülüyor> <gülüyor> Yaralandınız mı? Ayağım. Ayağım kırıldı. Dikkatli olmayan herkesin başına aynı kazalar gelebilir. Defol.